Değerli izleyenler, İnsan Insana programına hoş geldiniz. Bu programda 1964 yılında. Ben Amerika'ya gittiğim zaman başıma gelen bir olayla, yaşadığım bir olay paylaşarak sizinle konuya girmek istiyorum. Gittiğim üçüncü, dördüncü haftası yalnızlık çekiyorum. Süpermarkette alışveriş yapıyorum. Herhalde bu yalnızlığın hüznüm yüzüme vurmuş vaziyette. Bir bayan müşteri benim tarafıma bakarak her şey o kadar kötü olamaz dedi. Sağıma soluma döndüm baktım. Benden başka kimse <gülüyor> yok. Bana söylüyor. Ve birkaç kere bu olayı yaşadım. Sonra farkına vardım ki... ...o toplumda gizli bir kural var. O gizli kuralla şu... ...nasıl ki insanlar yataktan kalktığı gibi... ...sokağa çıkamıyorsa... ...mutlaka münasip bir şey giymek... ...gerekiyorsa... ...yüzleri de giydirmeleri gerekiyor. Böyle kederli... ...hoşnutsuz... Asıl suratlı çıkamıyorsun. Onun için dikkat etmeye başladım. Herkes yüzünü giydiriyor. Nasılsınız? Günaydın. Böyle. Bunu keşfettiğim zaman birdenbire iki şey oldu. Ben de böyle yapmaya başladım. Nasılsınız? İyisiniz. Ve müthiş bir yalnızlık duymaya başladım. Çünkü bu yüzler bana hiçbir şey ifade etmemeye başladı. İnsanlarla beraberken yaşanan yalnızlıklarla orada tanıştım. Ve bugün değerli arkadaşım Polat Doğru'yla beraberken yaşanan yalnızlıklar, yalnızlıklar üzerinde olsun, konuşmak yani. istiyorum. Evet. Nasıl konuşalım mı Polat'cığım? Konuşalım hocam. ya Yani bu bence çok önemli konulardan bir tanesi. Ee, herkes şimdi bizim tanımladığımız şekilde bunu tanımlamıyor. Yani adını koymuyorsa da hakikaten insanların yaşadıkları birçok sıkıntının altında, günlük depresyonlarının altında bu tip yalnızlık durumları var. Biz evet. bu yalnızlığı... Ee, çok ciddi bir şekilde yaşıyoruz. Evet. Ee, ya burada bir şey rakam vermek isterim, Palacios dediğin gibi, e, bu Martin Seligman'ın e, bir kitabında, Gerçek Mutluluk kitabında evet. vermiş olduğu yapılan araştırmalardan görülüyor ki 1915'ten önce doğan Amerikalıların yüzde bir veya ikisi e, depresyon yaşamış olduğu halde. 1990'larda yapılan bir araştırmada 15 ve 17 yaşlar arasında %21 depresyon yaşıyorlar. <gülüyor> hakikaten yani bu önemli. Bu çok önemli ciddi bir rakam hocam. Rakam, yani bu hakikaten. çok ciddi bir rakam. Yani gönül ister bizim elimizde de Türkiye verisi olsun ama 1915'ler döneminden bu yana elimizde bir veri olmadığı için bunu kullanıyoruz. Ama Türkiye için de benzer bir şekilde geçerli olduğunu düşünüyorum. Biz ilişkilerimizin içerisinde yalnızlık yaşar hale geldik. Ve şey de sormak istiyorum ben hocam. Yani nasıl oluyor da bu kadar çok insanın içerisinde kendimizi yalnız hissedebiliyoruz? Evet. Ve enteresan bir şekilde bunun çoğu kere de farkında değiliz. Evet. Çünkü yalnızlık deyince sonra çıksak sorsak genellikle fakir, yaşlı, kimsesiz, bir köşeye bırakılmış insanlar aklımıza geliyor. Aynen giriyor. öyle. Böyle 7-8 tane şirket sahibi, Mercedes'lerde, BMW'larda gezen insanlar, Aha. arkadaşları dostları her gece yemeğe çıkan falan arkadaşlar, ha ha ha falan böyle, masalarda, şuralarda, bu arada oturan insanların yalnızlığı konuşulmuyor. Onlar yalnız Aynen. değilmiş gibi geliyor ama çok çok önemli bir süreç. Beraberken yaşanılan yalnızlıklar çok yaygın. Şöyle bir şey desem yatar mı hocam kafanız Aslında yani belki de oradan almak lazım. Sizin anlattığınız hikayede de o vardı. Bir şeyler anlamsızlaşmış sizin için ve yalnızlık o duyguyla beraber gelmiş. Evet. Aslında biz insan olarak e, yüklediğimiz anlamla yaşıyoruz yaşamı. Yani o, evet. olan biten bir takım şeyler var. Siz başka bir anlam veriyorsunuz, ben başka bir anlam veriyorum. Ve bu sanki bu anlamları paylaşamadığımız, birbirimizin anlamının gerçekliğini kabul edemediğimiz yerde... Bir da beraberinde geliyormuş gibi geliyor bana. Bir boşluk duygusu. Aynen öyle. Tabii yani Çünkü bir kere şundan emin olmak lazım. Ben sizin de bu dünyayı benim gibi gördüğünüzü varsayıyorum. Evet. Bundan hiçbir şekilde emin olmam mümkün değil. Evet. Ve sağlıklı bir insanın da bu varsayımın farkında olması lazım. Yani herkes benim gibi görüyordur varsayımıyla ben bu hayatı yaşıyorum. Herkes benim gibi anlam veriyordur varsayımını da eklemeye başladığım anda ben sağlığımı yavaş yavaş yitirmeye başlarım diye düşünüyorum. Çünkü yani. siz benim gibi görmüyor da olabilirsiniz, gördüğünüzde benim gibi de bir anlam yüklemiyor olabilirsiniz. Evet. Bunun farkındaysam hayat kolaylaşmaya başlıyor. Ama bunun farkında değilsem o zaman yalnızlık da beraberinde geliyor. Çünkü ne oluyor biz... Yalnız olmayan adamı tanımlandığı zaman neden işte çevresinde arkadaşları var, dostları var, ahbapları var, geziyorlar, dolaşıyorlar, zaman geçiriyorlar, benzer şeylere gülüyorlar, benzer şeylerden üzülüyorlar falan diye. Şimdi buradan bakıldığız zaman bunların hepsinin altında bir şeyin anlamını tanımlama durumu var ve o zaman da ben şuraya geliyorum ya o zaman bizim birbirimizle ne kadar benzerse yalnızlıktan o kadar kaçabilirmişiz gibi bir noktaya geliyorum ben. Evet. Ee, ama buna da benim böyle içimden bir şey çok itiraz ediyor kabul <gülüyor> etmekte zorlanıyorum yani. Evet. çünkü diğerinin aynısının tıpkısı olmak Bana yalnızlıktan kurtulmak için gerçekten acaba yalnızlıktan kurtulmak mı? Yani anlam paylaşırız o zaman ortak bir zeminimiz olur ikimiz aynı şeylere inanırız ikimiz benzer şeyleri benzer şekilde konuşuruz ve belki e, bazı kültürlerin içerisinde müthiş iyi arkadaş oluruz ama ben onun çok içimizle ilgili bir şey olmadığını düşünüyorum. Yani bu sizin tanımınızla bayağı yüzlerin arkadaşlığı, yüzlerin dostluğu, yüzlerin böyle şey gidermesi gibi oluyor. Ne derler? Yalnızlık gidermesi gibi oluyor. Ama benim şu yüreğimin yalnızlığının giderilmesi noktasında bu bahsettiğim şeyin çok da bir işe yaramayacağını düşünüyorum yani, ben. Yani maskelerin benzer evet. olması, evet. maskelerimizin benzer anlamlar vermesi Aha. ve kılık, kıyafetler ve bazı sloganları benzer söylüyor Aynen öyle. yalnızlığı gidermiyor. Değil gidermiyor değil hocam. Tam aksine bence derinleştirir bile. Eğer biraz Aha. farkına varmaya başlarsanız derinleştirir bile. Evet. Evet. Ve tahmin ediyorum o benimmiş gibi yaşamlar kitabında hı hı. ısrarla altında durduğum duruma doğru gidiyor. Tam oraya doğru gidiyor. Yalnız hocam. değilmiş gibisin. Ya, ya... Ben cesareti severim hocam yani birinin cesur olması, birinin yaşamda cesurca davranmasından hoşlanırım. Hı hı. Bu işin içerisinde çok cesurca olmayan bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani evet yalnızlık çok yıpratıcı, evet yalnızlık çok yakıcı bunların hepsine tamam. Ama yalnızlığımı gidermek için kendim olmaktan vazgeçeceksem yani sadece birileri beni sevsin, ben sadece birileriyle bir zaman paylaşabileyim, sadece birileriyle bir arada olabileyim diye ben ben olmaktan vazgeçeceksem içimden geçenleri yapmayacak, e, inandığım değerleri yaşamayacaksam, e, o zaman palavro oluyor hocam ya. Yani o, o yaşadığım şeyine daha hayat mıdır, değil midir ben 50 kere tartışırım yani. onu Ya geçenlerde bir arkadaş bir e, durum anlattı. Hı hı. Onu e, aslında sen de oradaydın evet. bunu paylaşırken ve e, bunu gerçekten paylaşmak isterim e, izleyenlerimizle ve onlar nasıl karar verecek onu <gülüyor> şimdi. Ee, bu kişi bir e, iş adamı, tüccar evet. ve genç bir e, üniversite öğrencisine gel sana hayat dersi vereyim diyor. Evet. Ee, yemekle anlatıyor, öğleden sonra da uygulamalı olarak Aynen gösteriyor. Öyle. Ve e, şimdi konu da şu, e, nasıl senden borç istenmemesini sağlarsın? Aynen öyle. Bak diyor, Yemekten sonra buluşacağımız kişi diyor, benimle buluşmak istediği, biliyorum benden borç isteyecek diyor. Ee, kırmak istemiyorum çünkü arkadaşım diyor. Onun için baksana işte strateji göstereyim diyor. İlk girdiğin zaman diyor, sen ona soracaksın nasılsın diye. Önce sen soracaksın diyor, o cevap verecek diyor. Sen sorduğundan o da o da sana soracak diyor. Ve sen diyor hemen ağlamaya başlayacaksın ya hiç sorma şöyle kötü, işte A'dan kötü, B'den kötü, C'den kötü, yandık, mahvolduk, berbat olduk falan filan hadisesi. O bakacak diyor. Adamın durumu benden kötü. Adamın durumu benden kötü ve ben bundan borç istemeyecek. Ben borç istemeyecek. Bunun Tabii. yolu budur diyor. Tabii. Ve bunu diyor 6 ay falan devam ettireceksin diyor. <gülüyor> Aynı sebepleri vererek, ha, hatırlanıyor diyor yani. Aynı <gülüyor> sebepleri vererek biliyorsun Şimdi düşündüm. Bu adam niye bunu yapıyor? Parasını o kişiye vermemek, vermemek için yapıyor için. bunu. Ee, şimdi burada yalnızlık var mı yok mu? Vallahi bence Palat. dibine kadar yalnızlık var bu işin içerisinde hocam. Yani bana sorarsanız burada tarafların her ikisi de yalnız. Ee, Ve arkadaşım diyor. Evet zaten onunla beraber bu geldiği için kötü. Yani... Sen adamı bir kere şunu kabul ederim. Borç vermek isteyebilir, istemeyebilir. Bu çok kişisel bir karar. Hiç oradan yargılayacağım bir yerim yok. Arkadaşına borç vermek isteyebilir, istemeyebilir. Bunun da yargılanır, değerlendirilebilir bir tarafı yok. Ama arkadaşıma borç vermemek için canı yürekten açık yüreklilikle davranmak yerine işte böyle bir strateji yapıp kendimi o, yani o sorumluluğu almayacak noktaya getirme kısmına benim kafam yatmaz. Ve bunu yaptığın zaman da ya senin için biliyor yaptığın şeyi ya. Yani ister strateji de buna, ister hayat dersi de, ister katakulli de, ne dersen de bu bu çok dürüstçe bir tavır değil. Evet. Ve Sen kendine şu mesajı veriyorsun. Ben e, benim dışındaki bir başkasına karşı dürüst olmamak için kendi kendine bile yalanlar söyleyebilen bir insanın mesajını veriyorsun. Çok temiz görünüyor aslında. Yani birini kırmak istemiyorum. İlişkinizle de devam etsin istiyorum. O ilişkinin devamlılığını da sağlayabilmek için onun kırılmayacağı bir yöntem bulmaya çalışıyorum. E tek yöntem senin yalan söylemen üstüne kurgulanıyorsa bir kere bu ilişkinin bana getirdiği ne büyük bir yük var ya. Altı ay bir de aynı yalanı devam ettiriyor olacağım. Ben. Evet. Benim o kadar enerjim yok. Yani ben ne yalan söyleyeyim benim böyle bir şey bu kadar zaman devam ettirebilecek enerjim yok ve Hadi bir kere yaptın, iki kere yaptın. Bunu sürekli kendinle ilgili düşünmeye başladığın zaman kendinden uzaklaşırsın ve onun getireceği yalnızlık bana çok daha büyük geliyor. Evet, kesinlikle fikrim ve gerçekten bir insanın kendinden kopmuş olma, kendi özünden uzaklaşarak yalnız kalmanın değerine olabilir. Bunu arkadaşlar değerli izleyenler siz kendiniz karar verin. Başka türlü bir yalnızlık daha var iş hayatında. Şimdi maalesef bazı kurum kültürlerinde insan kaynakları şöyle yorumlanıyor. Nasıl numaraya getirirsin de adamları gaza getirip çalıştırırsın. Daha fazla para vermeden daha fazla ne kadar üretim alabilirsin. İşte bunun optimum yeri nedir? Patron gelip Ayda bir kere aferin arkadaşlar iyi çalışıyorsunuz derse patrona kaça mal olur bu? Yarım saatine mal olur. Üretim ne kadar artar. Aynen, evet. Ondan sonra bir yemekte bir araya gelirsek yok bir piknik yaparsak falan filan gibi bilmem ne. Böyle sürekli bir gaza getirme falan davranışı. Şimdi diyelim ki A kişisi Ahmet Mehmet her neyse ıı, işinin anlamsız olduğunu biliyor. Doğru. Herkesle ona benzer şekilde işinin anlamsız olduğunu biliyor. Ve bu insanlar hep birlikte beraberce ne kadar mutluyuz değil mi? Ne kadar anlamlı bir işimiz var değil mi? <gülüyor> Yaşasın hey falan içten içe. Ulan ben yemiyorum sen de yemiyorsun ama biz ne yapalım bunu oynamak zorundayız diye. Aynı iş ortamında olma durumu var. Oluyor değil mi bunlar? Olur şey hocam aslında? ya olmaz olur mu? Ne kadar acı bir şey bu ya. Çok. Beraberce bu oyunu oynamak durumundasın. Yani tabii şey sorulabilir, söylenebilir. Ne yapalım peki de denilebilir. Yani bunu oynamayalım da ne yapalım hocam? Yani gidip patrona bu iş anlamsız mı diyelim. O da bize diyecek ki, tamam güzel kardeşim daha anlamlı bir iş bul o zaman diyecek. Evet. Şeyin programı sonuna doğru buna dönün Tabii hakikaten. tabii dönelim. Peki, peki ne, ben ne yapalım konusunda? Sadece, aynen öyle. Fakat yani yaşıyor musun, yaşıyor musun diye sormak lazım hakikaten. Ee, ama... Bunu dile getirmek, bunun farkına varmak dahi eğer önlenecek olursa. Önlemek için ne yapıyor? Günde iki paket sigara içiyor. Tabii ki. Öfke tutkunluğu var adamın. E ya, yani dışarıya karşı, eve karşı, çocuklarına karşı. Şu veya bu şekilde bir tavır içerisinde geziyor. Sormaya dair korkar hale geliyorsun. Ve yazık oluyor. Çok yazık oluyor. Canım. Müthiş potansiyel yazık oluyor. Değerli izleyenler, hep beraberken yaşadığımız yalnızlıklarla ilgili konuşuyoruz. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Evet, hep beraberken yaşanan yalnızlıklar konusunu Palak Doğru'yla konuşmaya devam ediyoruz. Polat Hocam canım. bence e, yani buradaki en temel sorun kişinin kendinden uzaklaştığı ve kendiyle yaşamayı mümkün saymadığı yerde yaşadığı yalnızlık. Yani bu kişisel bütünlüğünün dağıldığı tek parça halinde hayatını sürdüremediği. Yani. Çünkü sizin bahsettiğiniz iş yerinde çalışan adam... Ne kadar kendinde iknaya çalışsa içinde bir şey biliyor onu. Diyor ki burada yaptığımız iş hiçbir şeye benzemiyor ve bence bu anlamlı değil diyor. Onun içinde bir şey öyle derken o da ona diyor ki sus be kardeşim diyor sus. Sen konuştukça diyor ben işten ayrılacak hale geliyorum ama diyor bunun cesaretim yok, bunu yapacak durumum yok. O zaman diyor başka başka şekillerde durumu idare etmeye çalışıyor. Fakat durumu idare etmeye çalıştığı zaman da ne yazık ki işler yürümüyor. Peki böyle bir durumda. Bu kişiler gidip başkalarıyla ne bileyim dertleşseler falan yalnızlıklarına çözüm olur mu hocam? Yok. Yani bu dertleşme hele şikayet haline dönüşmüşse. E yani e, muhtemelen öyle olacaktır. Evet. Yani e, ben sana şimdi derdim açıp şikayet ediyorum. İşte dinliyormuş gibi bakıyorsun. Aynen. E, ve bütün çöplüğümü dışarı çıkarıyorum evet. böyle şudur budur falan filan. Ama... Bu da maskelerin oyunu, dansı gibi bir Hı -hı. durum oluyor. Benim özümdeki esas temas noktası e, orada ilişki içerisine girmiyor. O nedenle yani kendi derdini e, şikayetle başkasına aktararak yalnızlığını gidermeye çalışan insanlar bir ilaç bulmuş olmuyorlar. Aynen öyle. Olmuyorlar. Başka bir yolu olması lazım bunun şikayetin ötesinde. Ve... Bana öne geliyor ki şu da oluyor psikolojik bakımdan. Benim yalnızlığım diyelim ki 10 üzerinden 3. Evet. Seninki 10 üzerinden 2. Öbürününki 10 üzerinden 1. Öbürününki 10 üzerinden 4. Şimdi dördümüz bir araya gelip şikayetlerimizi ortaya koyduğum zaman ben buradan ayrılırken 10 üzerinden 8 olarak ayrılıyorum. <gülüyor> Ece <gülüyor> bitmiş olarak ayrı. aynen öyle hocam yani, yani böyle bir birbirimizi dolduruyoruz Evet Ondan sonra da buradan ortamdan ayrılıyoruz Evet o bakımdan çözüm benim kendi de temel değerlerimle hı hı. uyum içerisinde kendi temel değerlerimle gerçekçi bir şekilde Entegre olmuş. Hı hı. bütünleşmiş bir yaşama doğru gitmek. Ben şimdi istemediğim, kafama uymayan bir işte çalışıyor olabilirim. Hı hı. Ama ben bunu şu günkü şartlar içinde seçmişsem, bir savaşçı tutumu içerisinde bunu seçtiğim bir iş haline getiririm. Ve ben öyle bir tavır içerisinde çalışmaya başlarım ki seçimimden sorumluluk alırım. En verimli şekilde ve en güçlü şekilde orada başarırım. Fakat aynı zamanda Nurdoğan arkadaşımız ne der buna şaşı bakmak der. Aynen öyle. Şimdiye bakarken Uzun aynı adım. zamanda geleceğe bakıyorum. Ben kim oluyorum ve şimdi bu işte kendimi güçlendirir, azmimi e, keskinleştirir, hı hı. sebat eden bir insan haline gelirken daha büyük işlere beceri kazanma, bilgi kazanmayı da imal etmem Olsun ve böylelikle ben hazır hale gelince inanırım ki ben hazır hale gelince kendime güvenim olunca buna da ben şahsen inanıyorum buna fırsatları görmem ve değerlendirmem daha olası hale geliyor. ya yani ben tamamen katılıyorum ve aslında gerçekle ilgili hiçbir şey de değiştirmediniz. Evet. Aynı hayat yaşanıyor. İçinde hiçbir şey değişmedi. Sadece sizin bakış açınız değişiyor. Siz sadece ona verdiğiniz anlamı değiştiriyorsunuz. Allah kahretsin bu işi demek yerine bir dakika şimdi benim koşullarım bu işi yapmaya beni zorluyor. Ama ben uyanık olayım başka bir fırsat bulmak için daha açık davranayım. Buradaki işimi de yaparken yapabileceğim en iyi şekilde yapayım. Daha uygun bir fırsatla şimdiden kovalamaya başlayayım diyorsunuz. Böyle yaptığınız zaman bir kere sizin kendinizle ilişkinizde bir barışma durumu oluyor. Evet. Yani bu işi Allah kahretsin dediğiniz zaman bir yandan da kendini Allah kahretsin diyorsun. Evet. Bu işi kabul edip burada çalışan sensin. Bunu yapan sensin. Onu yapmamak için de kendinden uzaklaşıp birden yalnızlaşmaya başlıyorsun. Ve e, insan ancak bu verdiği anlamdan sorumluluk almaya başladığı zaman yalnızlığında bir azalma durumu söz konusu oluyor. Çünkü o zaman başka bir dünyaya geliyorsun. O sizin çok bahsettiğiniz varoluşun altı boyutundan ben bahsetmek istiyorum. Evet. Bunların bir ilişkide, bir birliktelikte karşılanmadığı yerde zaten bu anlam boşluğundan kaynaklanan bir yalnızlığı yaşıyoruz. Ne oluyor mesela? İşte siz eğer benim fikrime, benim duruşuma, benim vaziyetime... Beni kabul eder, değer verir, önemser, sevilmeye layık olduğumu ifade eder bir şekilde yaklaştığınız zaman başka bir şey oluyor. O ne biçim şey yani? Niye öyle yapıyorsun dediğiniz zaman bambaşka bir şey oluyor. Kesinlikle. Ee, bu daha önce konuşmuş olduğumuz tanıklıkla da ilişki içerisine geçiyor. Falan, Baba, sen babasın. Evet. Ee, ben Biliyorsun her fırsatta Poyra'nın kulağını <gülüyor> şınlatıyorum. <gülüyor> İleride artık 15-20 yaşına gelince vay Doğan amca ne kadar benden Hakkıda. bahsetmiş diyebilir. <gülüyor> Der hocam tahmin ediyorum. Çocukların yaşadığı yalnızlıklar. Çocuklar tam da burada yalnızlık yaşıyorlar hocam bence. Ve ne yazık ki onların tanımlayabildiği bir durum da yok. Ondan sonra o başka bir yerlerde başka saçma sapan şekillerde kendini gösteriyor. Şimdi evet. e, Geçen konuştuğumuz bir zamanda ben onu söylemiştim. Ben gördüğüm her şeye karşımdaki gibi anlam veremiyor olabilirim. Bunun farkındayım. Ama onun kafasında mutlaka bir anlamı vardır konusuyla ilgili bir kabul noktasına geldim. Yani evet. diyorum ki evet ben görmüyorum. Yani bunun niye yaptığıyla ilgili hiçbir fikrim yok belki. Evet. Ama benim bir fikrimin olmaması onun da bir fikri olmadığı anlamına gelmiyor. O niye yapıyorsa her nedense bir nedeni var. Onu ben bilmiyorum hepsi o kadar. Şimdi bunu böyle söylediğim zaman çocukla durum bambaşka bir yere geliyor. Çünkü çocuğun yaptığı her şeye anlam vermeniz mümkün değil. Yani yaşı kaç olursa olsun siz o günlerden gelmiş geçmişsiniz. Evet. Ge yaşamanız gereken bütün aşamaları yaşamışsınız. Onlar da unutulmuş gitmiş. O günkü gibi düşünebiliyor olsaydınız zaten şimdi başka bir yerde olurdunuz. Evet. E o, o çocuk onu öyle yapmasın diyor ana baba. Şimdi onu öyle yapmasın da onun besbelli bir ihtiyacı var. O yüzden öyle yapıyor. Evet. Evet. O çocuk ihtiyacı. O neyse Çocukluğu ama yani. Yaşamaya yaşama ihtiyacı. Hakikaten Niye öyle yapıyorsun ki diyor mesela anne. Şimdi üç yaşındaki bu çocuğa bunu soruyorsun. Verilebilecek tek cevap şu çocuğun verebiliyor olsa. Canım öyle istiyor. yani. Evet. Hakikaten. Öyle daha keyifli. Canım öyle istiyor. Evet. Çocuğun söyleyebileceği tek şey o. Sadece çocuk için değil yetişkinler için de durum aynı. Ben de bilmiyorum bazen niye yaptım. Niye öyle yaptım? Canım öyle istiyor. İşte o kadar yani. Hakikaten bilmiyorum niye olduğunu ama içimden öyle geldi. Şimdi bunun kabul gördüğü yerlerde, ah canım ne güzel ya ben senin canını anlayışla karşılıyorum dendiği bir yerde yalnızlık yaşamazsınız. Çocuk için düşünelim, ana babalar bu işleri çok meraklılar, çocuklar bizim gibi anlam versinler. En iyisi, en hoş olanı oturup bunu anlatıp ikna yöntemiyle oraya getiriyor. İlla çocuğun fikri değiştirilecek, kesinlikle kabul edilemez. Yani bu, bu çocuk bu fikirde kalamaz diyor. <Gülüyor> Daha kötü olanı cebrem ve hileyle, daha da kötü olanı dövüyor bilmem ne falan filan. Ama en nihayetinde çocuğu kendiyle aynı fikre getiriyor. E ne oluyor o zaman? Yani yazık günah ya. Evet. Hakikaten o çocuk çocuk bitmiş oluyor. Şöyle diyor Pola. Hocam ya oturup bizimle iki cümle konuşmuyor. Ne konuşmuyor? O arkadaşlarıyla buluşuyorlar. Haydi 3 saat 4 saat çağırmasak bütün gece konuşacaklar. <gülüyor> Ya evladım otur biraz da bizimle konuş diyoruz. Ya demek ki böyle oluyor. Aynen öyle olur hocam. Yalnızlık çekiyor evde çocuk. E tabii. Konuşamıyor, sohbet yok. Yani Türkçe çok zengin miydi? Yaren diyor. Yani neye yaren diyor? Benimle dost olana, benimle paylaşana, benimle zamanı doldurana. Yar bana, yap bana yar olana. Bana yar olana. Bana ukalalık yapana, bana neyi nasıl yaşayacağımı söyleyene değil diyor. Karı koca ilişkisi için de aynı durum geçerli. Evet. Aynı içer evin içerisine giriliyor, evleniliyor. Ondan sonra da herkes birbirini bir diğerinin gerçeğini uydurmaya çalışıyor. Diyor ki hmm. bu gerçek, bu diyor başka hiçbir şey olamaz. Evet. Ya sen öyle görüyor olabilirsin ama gerçek öyle olmayabilir. Bakalım öbürüne de o fırsatı tanıyor. Onu tanımadığın zaman da hem kadın için hem evet. erkek için müthiş bir yalnızlık durumu var orada. Evet. Ona gitmeden önce ben sen ve Aslıyla ilgili bir mesaj vermiş olayım. Evet. Payraz yalnız değil, ondan dolayı sizi kutluyorum. Payraz gerçekten bütün hayalleriyle çocukluğuyla paylaşıyor ve aslanlar gibi karşılıyorsunuz, konuşuyorsunuz ve şunu da düşünüyorum, bunu siz size zenginleşiyorsunuz. Aynen öyle hocam, onur duydum söylediğinizden o ayrı ee, ama diğer taraftan da ben ben bunun karşılığını alıyorum yani evet. bu. Bu şöyle bir anlaşma durumu değil. Yani benim hiçbir kazanımımın olmadığı, her şeyi sadece çocuğun kazandığı bir anlaşma biçimi değil bu. Ben bir baba olarak bundan müthiş bir manevi doyum alıyorum. Ve evet. bu doyumu da yani insan olarak söyleyebilirim. Bir çocuktan başka bir şeyin de vermesinin mümkün olmadığını görüyorum. Yani ben bir sürü insan ilişkisi yaşıyorum. iş hayatında, dışarıdaki sosyal yaşantımda, orada burada. Evet. Çocuğun ana babaya vereceği o doyumu, o, o dolgunluk hissini verebilecek başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ve bunun olmadığı yerlerde de e, orada bir tane kova var böyle duruyor, içi boş. Bu kovanın içini bir şeyle dolduracaksınız. Dilerseniz bu kovayı sadece kendinizle doldurabilirsiniz. Dilerseniz sizden başka diğer insanların da burada yer almasına fırsatlanabilirsiniz. Ama e, bu bir seçim meselesi. Ben bu kovanın yaşamımda yer almasını istediğim herkesin dolmasını istiyorum. Onun bir takım bedelleri var onları yapmak lazım. Evet. Ee, e, öyle yapmayabilirim sadece kendimle doldurabilirim. E, o zaman burada sadece tek başıma kalırım. Evet. Şimdi e, buradan bir yolculuk yaparak bu kova yolculuğuyla aklıma geliyor. Şimdi e, diyelim ki erkek evet. e, çok kendisiyle dolu. <gülüyor> Ben alttan alta bir yalnızlık duygusu içerisinde. Doğrudur. Evet. Çünkü başka kovanın varlığını hissedemiyor. O kadar dolu ki. Bu sefer <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> başka bir dolu kova <gülüyor> <Çok gülüyor> Beraber yaşayalım diyor. Çok. İkisi de dot dolu. Fakat birbirlerine alıp verecekleri bir şey yok. Hiçbir şey. Yok. Dolmuş vaziyette. Ondan dolayı birisi şöyle dedi, ya hocam dedi evlenmeden önce yalnızlık hissediyordum ama evlendikten sonra daha çok hissediyorum ve daha da beter dedi. Oluyor değil mi? Olur hocam. Olur. Evet. Yani çünkü beklentiyi yukarıya taşıyorsunuz. Sanıyorsunuz ki şimdi bu benim içimde hissettiğim duygu var ya, bu durum ona çare olacak. Evet. Bu durum ona çare olmadığı zaman da daha beter hissetmeye başlıyorsun. Şimdi aynı durumu halen yaşıyorsan bir kere bir dönüp bakmakta fayda var. Ya bu acaba beni mi takip ediyor diye. Benle ilgili bir şey olabilir mi? Hiç aklına gelmiyor adamın. Evet. Kadının da aynı şekilde. Sorun hep karşı taraftaymış gibi geliyor. Şimdi evet. sen sorun hep karşı taraftaymış gibi baktığın zaman... ...yalnız kalmaktan başka yaşayabileceğin bir duygu yok. Karşı tarafta çok doğal olarak diyecek ki... ...hayır sorun bende değil. Evet. Şöyle bir insan tipi yok yani. Sen sorumlusun. Evet ben soruyorum. Vallahi de öyle diyecek biri yok. Evet. Yok yani. Evet. evet. Ve aslında konuştuğumuz konu da işte... Beraberken yaşanan yalnızlıklar konusu ve o beraberken yaşanan yalnızlıklar konusu o kadar sinsi bir şekilde yayılıyor ki ve konuşulması da o kadar bir çıs çıs konusu yani Çok tek konuşamıyorum bir... yani birisine diyemiyor. ben seninle ya... ben seninle beraberken daha yalnız hissediyorum demek hocam koc koca kültüre karşı gelmek bu evet. yani. Kültür ne kadar benzer, ne kadar kendinde dolu olduğun bir durum yaratırsan o kadar iyi insan olduğunu söylüyor. Kendi devamını sağlamak için. Yani. Şimdi o bunu söylerken sen dersen ki böyle bir yerden çıkar gibi. Efendim ben kendimi yalnız hissediyorum. Hele seninleyken daha da yalnızım. Ooo yani. Evet. Şimdi ara vermeden önce bir dakikamız var onu biliyorum. Şimdi mesaj vermek istediğim bir şey var. Ben geçenlerde çok yakınım, çok akıllı başında. Altı aylık bebek kızı olan bir yakınımı şey ettim. Aha. Çok safiyen dedi ki yani dedi bana inan ediyor dedi ee, ve dedi Oy. kızdığımı anlamıyor dedi. Kızıyorum işte dedi anlasa sutsa <gülüyor> düşündüm canlı. Yük cesaret hocam size mi söylediler bunu? Evet <gülüyor> düşündüm o altı aylık bebeği yalnızlığı düşünebiliyor musun? Müthiş bir şey. Değerli izleyenler, umarım sizin evinizde bu tür yalnızlıklar yoktur. Kısa beladan sonra beraber olacağız. Evet, yalnızlık önemli bir konu. Yaşamımızın her yönünde var. Çok sinsi. Hemen giriverir ve neye uğradığınızı bilemezsiniz. Uzun zaman devam ederse sizi koparır, alır. Evet. Hocam ben bu yalnızlık meselesinde... Şunu görüyorum, şimdi 6 aylık çocuk 6 aylıktan itibaren bu yalnızlığı yaşantısında yaşamaya başlayınca sanki bunu hayatın vazgeçilmez bir parçası gibi algılamaya başlıyor. Yani birçok insana normal geliyor. Zaten bu iş başka türlü olamazmış gibi geliyor ve o duygu da normalleşmeye başlıyor. Şimdi O normalleşmeye başlayınca da bununla ilgili bir şey yapma ihtiyacı da ortadan kalkmaya başlıyor. Zaten böyle olur diyorsun, başka türlüsü olamaz ki diyorsun yani. Hep yağmur yağan bir yerde büyümüşseniz yağmur yağması sizin için dünyanın en normal şeyi olur. Çocukların dövülerek yetiştirildiği bir ailede büyümüşseniz bir çocuğun dayak yemesi sizin için dünyanın en normal şeyi olur. Yani evet. bunlarla ilgili bir gerilim duymazsınız. Bunlardan kaynaklanan bir sıkıntınız, suyunuz, buyunuz olmaz. Bir şey paylaşmak istiyorum. Tabii Pala. hocam. Şimdi ben seminer verdiğim zaman işte 300, 400, 800, 900, 1200 kişi her neyse... Bir konuyu geliştiriyorum. Nathaniel Brandon diye bir Amerikalı evet. meslektaşım. Diyor ki, aklı inkar edilen, özü inkar edilen insan öfkelidir, soğuktur ve bıkkındır diyor. Çok doğru. Şimdi bazı örnekler verdikten sonra dönüyorum kitleye. Çevrenizde diyorum, dolmuşta, kaldırımda, otobüste... Devlet dairelerinde, iş yerlerinde, şu veya bu şekilde baktığınız zaman öfkeli, soğuk ve bıkkın insanlar görüyor musunuz diyorum. Of. Kaç kişi görüyor, el görebilir miyim? Çığ gibi kalmıyor. Emin ol 800 kişinin 800'de el kaldırıyor. Bu önemli bir gözlem. Çok. Nereden geliyor bunlar? Hangi fabrika üretiyor? Neden böyle oluyor? Ve böyle doğmuyorlar. Böyle doğmuyorlar. böyle doğmuyorlar. Yani şunu hiç kimse söyleyemez. Ben de suratsızın tekiydim. Karım da suratsızın tekiydi. Bizim çocuk da suratsız doğdu. Yok öyle bir aile yok öyle bir çocuk. Her evet. ikiniz de suratsız olabilirsiniz ama çocuk öyle gelmiyor. Evet. evet ve benim evini ziyaret ettiğim daha önce böyle evet. söyleyen bu 6 aylık bebeğe gittim böyle. Canım dedim. Canım dedim. Sen ne kadar güzelsin. Ne kadar güzelsin dedi. Baktı böyle. Nasıl böyle açıldı çiçekler? Müthiş. Doğan amca seni seviyor. Seni seviyor. <gülüyor> Tabii beni sevmemek mümkün değil onu biliyorum o ama. ayrı hocam hepimiz sizi çok seviyoruz. <gülüyor> Fakat canım yani o kadar doğası müsait ki her çocuk o kadar açık ki yani tohum orada potansiyel orada. Aynı. Birazcık su birazcık güneş. Şşş, müthiş bir... güzel bir şey olacak. Ya. ya Polat bu gözlemi niye yapıyorum? Benim insanların böyle doğmuyor. Baktığımız zaman çevrenize öfkeli, soğuk ve bıkkın insanlar çoğunlukta. Neden? Neden? Bu çok önemli. Ve ilk 6-7 yaşa kadar bu yerleşiyor Tabii. Ki. Bu çocukların yalnızlığı, Aa. yaşamdan korkmaları, gelecekten korkmaları her şeyden korkar hale gelmeleri müthiş bir yalnızlık getiriyor. Hocam o, o kaçınılmaz olarak da insan hayatına yerleşiyor. Şimdi bir kere yalnızlığı tatan insan bir daha onu yaşamamak için elinden geleni yapıyor. Ben şunu da söyleyeyim ben ben kendi yaşantım için bazen yalnız olmaktan hoşlanıyorum. Ve yalnızlığın da kendine göre bir tadı bir yaratıcılık imkanı sunduğu bir yer var. Ama bu diğer insanlardan kendini tecrit etme şeklinde olmak durumunda da değil. Yani ben seçerek şu an bir başkasının anlam dünyasını paylaşmamayı isteyebilirim. Evet. Buna imkanım var, buna evet. fırsatım var evet. ve bunu ben isteyerek yapıyorum. Siz beni ötelediğiniz için, siz beni ötekileştirdiğiniz için değil çünkü. Ben en nihayetinde şuraya geliyorum. Sizin şu bahsettiğiniz tanıklık meselesi bence dünyanın en önemli konularından bir tanesi. Evet. Benim buradaki varlığıma insanlar tanıklık ediyorsa ben de kendi varlığımı kabul etmekte daha açık oluyorum ve daha istekli oluyorum. Evet. Diğer insanlar bana sen de bir bozukluk var aslında sen yoksun. İşte beni öteleyen beni o hayattan çıkartan bir yaklaşım içinde olduklarında benim burada varlığımı kanıtlamam çok zorlaşmaya başlıyor. Evet. Çünkü o zaman tutunacak bir tek yerim kalıyor. Sadece ben diyorum ben varım diye. Yalnızlığın insanı ezip büzdüğü yer orası. Sen eğer ben varım diyebiliyorsan ve diğerleri de sen varsın diyorsa çok iyi bir hayat oluyor. Evet. Orada da bir denge meselesine geliyoruz. Kimin dediği daha baskın olacak. Sadece siz dediğiniz için mi ben var olacağım yoksa ben mi varım diyeceğim. Ana babanın tanıklığına çocuk müthiş ihtiyaç duyuyor. Sadece bu yüzden anne babalar ne söylerse kabul ediyorlar. Hiç sanmasınlar ki ana babalar ellerinde müthiş bir güç var. O çocuk sizin sunduğunuz bir şeyden yoksun olduğu için bunu kabul ediyor. Evet. Ve onun için ben mesela gülümseyip canım canım canım diye böyle gülümsediğim zaman onun sevilebilirliğine, Onu onun ya. canına ve onun özgürlüğüne, kendisi oluşuna tanıklık yaptığım zaman birdenbire Zaten öyle yaratılmış, onu o şekilde yaratmış ki yaratan hemen hazır, hemen gelişmeye çoğal. başlıyor. Çok. çoğal. Ee, öbür türlüsü ne oluyor? Sana böyle dedim değil mi? Güleceksin bana, güleceksin tamam mı? Güleceksin. Gül mü gül, gül, gül Hadi bakayım gül! Hadi gül! Gidersin bir de sola. <gülüyor> dudağını alırsın böyle, duruyor. <gülüyor> gül, gül. gül. Ee, ya benim böyle durumları gördüğüm zaman emin ol ağlayasım. Valla ben de aynı duygu içerisinde oluyorum hocam. Ben bazen bir de çok sinirleniyorum. Yani gidip böyle abuk sabuk bir şeyler yapasım da geliyor benim. Sadece oturup ağlayıp değil yani. e, bir hareket içerisinde de olmak ihtiyacı duyduğum anlar oluyor ama. Evet. E, yani şu hizmeti o yüzden yaptığımızı düşünüyorum. Şu işi şu anlattığımız Kesinlikle. şeyleri o yüzden yaptığımızı düşünüyorum. Peki ne yapalım hocam yani. Bir insan hakikaten yalnızlık yaşıyorsa bu Şimdi tanımladınız Dediniz ki evet ya ben bu ilişkilerin içerisinde Kendi başıma değilim Yalnızım ee, Nasıl olacak bu iş hocam Ne yapsın bu insanlar Geliştirmesi gereken beceriler mi var dikkat Bana etmesin. ne ya <gülüyor> o da bir şey, Hocam bana ne sevgili <gülüyor> sevgili <seyirciler>, Programı kapatıyorsun <gülüyor> Ne kadar yalnızlık olur değil mi Uf, Böyle demek evet. değer izleyenler Burada her bir saniyenin Değerini vermeye çalışıyoruz ve ilk söylemek istediğim ee, Polat'cığım şu. Farkına varmak. İlk adım farkına varmak. Yani bizim muhteşem bir sistemimiz var. Hı hı. Ve bu sistem yani sinir sistemimizin bize bahsetmiş olduğu potansiyeli farkına varırız. Aha. Başka hiçbir yaratığın varamayacağı kadar farkına varma durumumuz var. Farkına varıyoruz, farkına vardığımızın farkına varıyoruz, farkına vardığımızın farkına vardığımızın farkına varabiliyoruz. Böyle bir matematiksel sistem var, müthiş bir güç müthiş bu. Bir Onun için ilk yapacağımız şey yalnızlığımızın farkına varmak. Benim savaşçı kitabında ele almış olduğum... mutsuzluğunun farkına varmak çok önemli bir hediye. Ve o zaman sen başlıyorsun. Aha, benim varlğuşun altı boyutunda şey akseyan ne? İlk bakacağınız şey ait olma birey olma dengesinde. Ait olma baskın olduğu zaman sen kültür robotu oluyorsun. Aynen öyle. Herkes gibiyim. Hiç kimseden hiçbir farkım yok. Ben, beni nasıl programlamasınız öyleyim. Ne en öndeyim ne en arkadayım. Hep ortalama. Evet, mesela. sürülen biriyim. Aynen öyle. Evet, işte bu vida gibiyim. Standart. <gülüyor> standart kadın, standart erkek. Standart Çok tip. Güzel. Aynen öyle. Zaten eğitim sistemimde ona göre ayarlanmış. Madde. Standart olacaksın. Kardeşim standart. Standart da uymuyor bu. Çok gıcık. <gülüyor> bu çünkü çok soru soruyor. Standart. <gülüyor> Bayağı öfkeliyim ama davet sinirli bir şekilde. Şimdi. Yo yo, Şimdi Dengeyi kaybettiği zaman birey olma. En iyisini ben veririm. Benden başka kimse bir şey bilmez. Benim, bana sormadan, benim düşündüğüm gibiden hiç farklı olmayacaksınız. Bütün ideolojik akımların en büyük aksayan şeyi bu. İşte hangi düşünce sistemine girersen gir, inanç sistemine girersen gir, onlar da böyle kendilerine özgü, Aha. böyle bir kendi kendileriyle doludur, evet. başka hiçbir şey. Hakikat kaygısı yoktur, gerçek olma kaygısı yoktur. Bu ait olma birey olmanın dengesi çok önemli. Benim, sensen ve ikimiz dans ederek bu yaşama götüreceğiz. Ve gerçek özgürlük orada. Biz bilinci dediğim hadisin burada işte. Yani ben kendim olurken senin kendin olmana izin verebiliyor muyum? Müthiş. Ve bunu doğal kabul edebiliyor muyum? Ve yaşamın müziğini ikimiz de duyarken bunun buna uygun bir dans gerçekleştirebiliyor. Empati muyum? dediğimizde bu değil mi zaten Aynen hocam? Öyle. Yani insan bunu sağladığı zaman zaten bambaşka bir yere geliyor. Evet. Ben ben işte o zaman sizin gözlerinizden görünen dünya ile benim gözlerimden görünen dünyanın aynı olmama ihtimali üstüne gidebiliyorum ve evet. Burada bir zenginleşme fırsatı var diyecek tabii şansım ya. oluyor o zaman. Koyraz ne kadar zenginleştiriyor sizin bakıyorsunuz Tabii, tabii. Hiç aklıma gelmeyen şeyler evimin içinde sürekli. Öyküler anlatıyor değil mi? Tabii, sürekli. Yani çocuk ne, ne görüyorsa dünyada onu anlatıyor ve şimdi anlıyorum ki bunların hiçbiri aslında öykü değil. Bunların hepsi onun gerçeği algısıyla ilgili bir şey. Ben ona evet ya öyle mi ah falan filan dediğim zaman... Adam diyor ki evet ya demek ki benim gördüğüm gibi de görülebilirmiş. Biraz ben abartırsam ama şeyi söylüyor. Baba bu hikaye diyor. Yani sen çok girme oyunun içerisine dur köşede bu bir hikaye. <gülüyor> diyor mu? Diyor hocam abartıya da kabul <gülüyor> evet, etmeyelim. Değerli izleyenler yayın Paraz 4 yaşında. Evet. Öyle bir durum. Evet. Hocam müthiş bir sohbetti. Arzınıza sağlık. Teşekkür ederim Paraz'ın. Değerli izleyenler bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni programda birlikte olmak üzere efendim. Hoşça kalın.